Fazadıhum imana ve kâlû hasbın Allah ve ni'am el Ve kâl Allah itâlâfi ayetin uhra min al-mu'minîn rizâlun sâdiku ma ahadullah alayh. Fəminhum man kâda alayh ve minhum man ve ma beddalu Ve kâl Allah itâlâfi ayetin uhra velazînajahedu fiina le nehdiyân nhum sübûlina. Fiinnallah Sadakallahü'l-Azim. Okumuş olduğum Ali İmran Suresi 173. ayette Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar. Onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanlarını arttırdı ve Hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Yani Allah bize yeterli kafidir. O ne güzel vekildir. Diye cevap verdiler. İkinci okuduğum Ahzab Suresi 23. ayette Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda Allah için canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde bu sözlerini değiştirmemişlerdir. Buyuruluyor. Son okuduğum Ankebut Suresi 69. ayette mal olarak Bizim uğrumuzda cihad eden e, mücahidlere biz yollarımızı gösteririz. Allah güzellik sergileyenlerle yani muhsinlerle beraberdir buyruluyor. Evet bu ayetler ışığında bugün dava adamı e, kimdir e, ve bizim konumumuz bu yönüyle neye tekabül etmektedir bunu e, irdelemeye çalışacağım. Dava kelimesiyle davet kelimesi aynı kökten aynı ağacın iki dalı kabul edilir. Dava sözlükte çağırmak, seslenmek, dua etmek, getirilmesini istemek anlamlarına gelir. Kerim olan Kur'an'da sözlük anlamına uygun olarak çağırma ve dua manasında 3 ayette geçer. Davet kelimesi ise, İnsanları Hakk'a, hidayete, Allah'a ve ona kulluğa çağrı demektir. Dava da bu çağrıyı yaptıran bilinç. O yüzden dava adamı olmadan davetçi olunmaz ve davetçi olmayan bir kimse de dava adamı sayılmaz. Dava adamı. Hangi dava? Kur'an'ın ifadesiyle dağların bile üzerine aldığında korkudan paramparça olacağı dava. İnsandan başka her şeyin yüklenmekten çekindiği, emaneti yeterince muhafaza edemediği için endişe duyduğu dava. Onun büyüklüğünün farkında olanları, inim inim illeten, dizlerinin bağını çözen, mağaralarda inzivaya çektiren, çöllerin yalnızlığına sürükleyen dava kendini kendine unutturan, kalabalıklar içerisinde yalnızlaştıran veya farklı bir bakış ve söyleişle Allah'ı her an hatırlattığından kendini hiç unutturmayan, sahibini hiç yalnız bırakmayan bu dava nasıl bir davadır? Evet, bu kulluk davasıdır ki her şeyin sahibi olan Hz. Allah'ın insana yüklediği, en önemli, en büyük görevdir. Malum, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım, diyordu Zariyat Suresi 56. ayette. İşte bu beyan ile insana görevini bildiren Allah, bu ağır yükü ama bu güzel emaneti insana vermiştir. Kamil insan, rehberimiz, önderimiz, örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem var olan nice acılara ilave olarak daha büyük imtihanlara hayatı boyunca büyük zorluklara sabrettiren dava kul olma davasıydı. O önce kul sonra rasul idi. Bu öyle bir dava idi ki tek önderimiz peygamberimize bir elime güneşi diğer elime ayı verseniz bu davadan vazgeçmem dedirtiyordu. Bu öyle bir dava idi ki Hz. Ali'yi Ali peygambere suikast yapacakları gün %99 ölüm riski olan suikast yatağına seve seve yatırıyordu. Bu öyle bir dava ki Hz. Ömer'e hicret esnasında işte ben Medine'ye hicret ediyorum. Kim karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak istiyorsa sabahleyin Mekke çıkışında buluşalım dedirten bir dava idi. Bu öyle bir dava ki kılıçla başını keserlerken bir taraftan ölüme doğru giderken işte şimdi ben kazandım diye katiline haykırmayı öğreten bir dava idi. Bu öyle bir dava ki Müslümanları ihbar ettirmesinler ve gizli savaş taktiklerini zorla söyletemesinler diye dilini dişleriyle koparıp düşmanının yüzüne dilini tükürten bir davaydı. Bu öyle bir dava ki, ülkenin en fakiri karnını doyurmadan, kendi karnını doyurmayı caiz görmeyen bir devlet başkanı yetiştiriyordu. Bu öyle bir dava ki, Kudüs işgal altında onu fethedinceye kadar vallahi hiç gülmeyeceğim diyen, ve Kudüs'ü kurtarıncaya kadar tebessüm bile etmeyen Selahaddinlerin davasıydı. Bu öyle bir dava ki, yüzde yüz ölüm olsa da şehit olacağım diye, düğüne, bayrama gider gibi, gülerek dava uğruna ölüme atılanların davası. Hacer Anamızın, kendisini Mekke'nin kurak çölünde küçücük oğluyla birlikte yapayalnız bırakan Büyük eşi Hz. İbrahim Efendimiz'e söylediği şu sözleri söyletir dava. Böyle yapmanı Allah mı sana emretti? Hz. İbrahim evet deyince o da o halde o bizi asla yalnız bırakmaz demişti. İşte ıssız bir çölde küçücük bebeğiyle yapayalnız yaşayarak Hacer'e bu sözü söyleten dava. Hz. Ebubekir'e Muhammed mi söyledi bunu ee, diye sorduran, evet denilince öyleyse doğrudur dedettiren bir dava. Gerek zindanda gerek hastanede olsun, Müslüman olarak öldükten sonra hiçbir şeye aldırmam. Allah nerede nasıl bir ölüm yazmış onu bilemeyiz. Ancak yatakta ölmeyi değil de şu üç durumdan biri üzere ölmek isterim. Ya Allah'a ibadet ederken secdede, ya Allah yolunda davet eder, ilim öğretirken kürsüde, ya da Allah, Allah için cihad ederken cephede. Dedirten dava. Allah yolunda, Allah için yaşayıp aynı gaye uğrunda ölmek. Daha doğrusu ölümsüzleşmek. İşte dava bu. Akıl ehli hayatta kalmak için onlarca yol arayıp bulmaya çalışırken gönül ehlinin Allah yolunda davası için şehit olmaya can atması. Allah'la alışveriş yaptıran, en kazançlı ticarete imza attıran dava, davamız. İbn-i şu sözü söyleten dava. Düşmanlarım bana ne yapabilirler ki? Benim cennetim ve bahçem göğsümdedir. Nereye gidersem o da benimle birliktedir. Eğer beni zindana koyarlarsa, Zindanın bana halvet yeri olur. Beni öldürürlerse, öldürülmem öldürülmem şehadet olur. Beni sürgün ederlerse, sürgünüm de benim için seyahat olur. Bu öyle büyük bir dava idi ki, Hz. Ebu e malını mülkünü feda ettiren, Hz. Ömer'e kendisine ölümü hatırlatacak bir adam tutturan. Bu öyle bir dava idi ki, Hz. Ali'yi savaş meydanlarının aslanı yapan, Hz. Osman'ı meleklerin bile hayal edecekleri bir kişi haline getiren, Bilal'ı koskoca kayaların altında ahat, ahat diye yeri göğü inlettiren, ateşten kumların üzerinde sabrettiren, Seyyid Kutub'u bin tane başım olsa bu dava uğruna hepsini seve seve veririm dedittiren, Fecli Ahmet Yasin'i tekerlekli sandalyesinde oradan oraya koşturan, hastaların hastalığını unutturan, dertleri zevke çeviren, geceleri uyutmayan, gündüzleri oturtmayan, koşturan, coşturan, ama boş durdurmayan dava. Evet, bu öyle bir dava ki, mallarını ve canlarını Allah'a sattıran, onu razı ve memnun etmek için her türlü acıya seve seve katlandıran, onu hoşnut edebilmek için dünyanın bütün belalarına yürekleriyle set oldukları dava. Dava bilincine sahip kardeşim. Vazifen dikenler arasından güller toplamaktır. Ayağın çıplak olabilir. Batacaktır dikenler. Elin açık, dikenler ısıracak. Buna sevineceksin. Çöllere sürülsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülsen Enerjinle, ısınla, buzdan putları eritecek, açtığın yerde sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyenler olacak, yakacaklar, yıkacaklar. Sen sana yakışan olgunlukla tavır koyacaksın. Bazen sabırla, bazen kahırla, bazen susarak, bazen gürleyerek hakkı gündemleştireceksin. Ekvatora sürgün olsan, yağmur olacaksın, kar olup yağacaksın. Karanlık zindanlara salarlarsa, Işık, paslı vicdanları görürsen ümit, imansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç olacak, sen getirdiğin için ceza göreceksin. Sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna da şükredeceksin. Anadan, yardan, serden geçeceksin. Candan, gönülden Kur'an'a sarılacaksın. Ayaklı Kur'an olmaya çalışacaksın. Damla iken deniz, Nefes iken tayfun olacaksın Derdini yazmak için gerekirse derini kağıt Kanını mürekkep edeceksin Kimseyle görüştürmezlerse Mecnun olup çöllere düşeceksin Leyla arar gibi hidayet arayanları sen bulacaksın Bulamazsan üzülmeyeceksin Dosta gülle varacaksın Düşmana gülle olup patlayacaksın Bulamazsan üzülmeyeceksin ''Makamlar, servetler teklif etseler davanı satmayacak, kendini azaba atmayacaksın. Yalan, iftira, çamur fırtınasına tutulursan hissiyatını terk edecek, moralini bozmayacaksın. Önünde demirden set yapsalar dişinle dereceksin. Dağları toptan oymak gerekirse kazma yok demeyecek, iğneyle kuyu kazacaksın.'' Unutma... Nerede olursan ol, küfrün ve cehaletin ta temelini çürüteceksin. Bir gün Kur'an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlaktan kaleler dikeceksin. Kaleler fedayı ister. Kimse öne atılmıyorsa bile ilk fedayı sen olacaksın. Özetle Kur'an talebesi olacak, içinde kendinin de olduğu Kur'an neslini oluşturacaksın. Dava adamı Müslüman bilir ki, bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin yolu değil, er kişinin yoludur. Hak yolda tek başına da kalsan, tevhid bayrağını elinden bırakmayacak, onu teslim edeceğin birilerini sen yetiştireceksin. Hakkı anlatacak, hak için hakkı hakkıyla yaşayarak hak kitabın tercümanı olacaksın. Müslüman dava insanıdır. Kendisini davasına adayan, nerede yaşıyorsa burada dava benden sorulur diyen, sözüyle ve özüyle Allah'a davet eden kimsedir. İslam'a köle olan her türlü esaretten kurtulmuştur. Taş duvarların arasında olan mahkum, iman ile şükreder, Hayal ile dünyayı, cenneti dolaşır. Sabır ile hakkına razı olur. İnancını yerine getiremeyen insansa aslında her yerde mahkumdur. Davalar bazen mahrumiyet içindeki İslam okullarında, bazen hapishanelerde, bazen mezarlarda yükselir. Dava adamları çokları bu dünyadan gitti. Fakat iz bıraktılar. Medediyet, İnsanlık onların eliyle parladı. İnsaniyet onların hayatından ilham aldı. Dava adamı yolcudur. Sırat-ı müstakim yolcusu. Dava adamı ufka yürür. Konaklanacak her yeri geçer. O ufku yakalamak için yürür. Arayıp yönelmek dava insanından, yolu gösterip istikamette yardım Rabbimizden. İhtina sıratel müstakim. Bizi dost doğru yola ilet ya Rab. İbrahim aleyhisselam örnektir ki, muvahit davetçiyi, dava adamını Allah'ın izniyle ateş yakamaz. İsmail aleyhisselam haykırır ki, Allah eskeri, askeri mücahit dava adamını, Allah aksini dilemedikçe bıçak kesemez. Zorba Calut'un dev cüssesi, çocuk yaştaki Davut karşısında mağlup olacaktır. Aynı şekilde zorba İsrail ve Amerika karşısında çocuk yaştaki eli sapanlı Filistinli gençler Allah'ın izniyle galip gelecektir. Ebabil kuşlarının attığı taşların fil ordusunu yerle bir etmesi gibi muvahit Filistinli çocukların attığı taşlar da fil gibi İsrail tanklarını silip süpürecektir. Şeytanın hileleri, firavunun sihirbazları İslam'a ve Müslüman dava adamına zarar veremeyecektir. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Allah'ın Allah'ın dinine yardım edene Allah da yardım edecek, ayaklarını sabit kılacaktır. Her şey Allah'ın askeridir. O dilerse deveyle, dilerse pireyle müminlere yardım eder. Dilerse sivrisinekle Nemrutları helak eder. Kuşlarla ebrehelleri mahveder. İncecik ipliklerden oluşan ağıyla örümcek, kafir güçleri alt etmeye yeter. Hicreti Resul'de olduğu gibi. Allah dilerse melekleriyle yardım eder, Bedir'deki gibi. Dilerse rüzgarıyla yardım eder, Hendek'teki gibi. Dilerse zalim tağutu bile yetiştirmesi için sana hizmetçi kılar. Firavun'u Musa'ya yardım ettirdiği gibi. Ne diyor Kur'an'ımız? Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız siz üstünsünüz. Gerçek müminlere yardım etmek bizim üzerimize haktır diyor yine Cenab-ı Hak. Evet, kim kim Allah'a, O'nun yardımına sahip, O neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum, O neye sahip? Sen bir devsin, yükü ağırdır devin veya benden adam olmaz, bu konular derin diyeceksin. Yani Müslüman olarak safını seçeceksin. Ya bu davayı seçecek veya ot gibi, böcek gibi yaşayacaksın. Ya Allah'ın davası ya da şeytanın yolu. Ya hisbûş şeytan ya hisbûr rahman olmak. Ama unutma, bu davayı seçersen dünyada bedelini ödemen gerekecek. Şairin dediği gibi, bu dava hor, bu dava üksüz, bu dava büyük. Kararını verdin mi? Onu sen düşün. Yolunu seçtiysen ona göre düşün. Ya bu davayı seçeceksin, ya bu dava yarın senden davacı olacak. Selam olsun Allah'ın davasını seçen dava adamlarına. Hela inne ahsenel kelam ve ebla nizam kelamullahi'l melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kureel kur'an fes temi'u ve ansit'u lealleküm turhamun. Aüz bıllâhî min ašşeytâni r-rajim İsmi